Mutlulukla karışmış bir korku içindeyiz. Dün e, öldü haberini aldığımız Oktay bugün... Yine... <gülüyor> Dirildi. <gülüyor> <gülüyor> Dirildi. Yani yaşıyor mu? Zombi gibi mi? Bir şey mi? Anlamadık ki tam olarak. Ben sabah şimdi bunu gördüm. Hayal görüyorum bu, bu, zannediyorum. Bu derken fahir. Seni gördüm. Bu derken? Seni he. gördüm. He. Ben şimdi buraya bunun fotoğrafını getirdim Bak, yine bu, bu dedim Fahir. Bu derken? Oktay. He. Şimdi bu fotoğrafı <gülüyor> koydum. <gülüyor> bu <gülüyor> dediği fotoğraf ya. Bu <gülüyor> fotoğrafını <gülüyor> koydum böyle. öne karanfiller koydum böyle. Ağlıyorum. Biraz sabah sabah. Geldim. Şey, moralim <gülüyor> bozuk. Ben moralim bozuk gibi. yani. Ben erken geldim. Uyuyamadım gecede. Çünkü evde falan da böyle bekliyorum. Günler geçmek bilmiyor. Geldim böyle. Tamam aha, bu böyle geldi. Kapı açıldı. Allah Allah bir rüzgar da esti Bir soğuk el dokundu. bir döndüm Ana sen hayal zannediyorsun. Uykusel semin. Uykusel dedim hayal görüyorum ya yani çok çünkü duygusal anlar yaşıyorum o anda falan. tuvalete gittim neyse falan. Ondan sonra çıktım yine bu. ve içeride kahve içiyor. O zaman sen ölmedin yani. Ne anlatıyorsunuz abi ne bileyim ben. Ne bileyim seni öldü diye bize duyurdu. Doğru doğru duydunuz. Dün duyursunuz. hatta programın son dakikalarını sana ayırdık. Öldü Hadi falan ya. diye. Tabi. Doğru öldü dedik. Hiç ölmemi ama şey dedik ölmedi dedik yani dedik hep dedik kalbimizde dedik kalbimizde buraya ya diye yani. falan koyalım mı koymayalım yani mı? mı Doğru tam programın son dakikalarında ben e, bir gittim geldim. Hatta stüdyonun stüdyo adını, adını değiştirecektik. Ney? Oktay Demirci Stüdyoları o. diye. <gülüyor> böyle bir şey yapacağız Evet onları düşündük yani. ama olmadı. Güzel, güzel olurdu aslında Şu Ben de güzel olurdu Oktay böyle bir şey, fırsatı teptin ya. Öyle bir şey olursa bu tarafı bu tarafı şey yapın. Bu tarafı mı sana verelim? Bu tarafı bana verin. Ha üstüme yapmanızı istiyorum bu tarafı. Tamam yaparız. Hatta istersen seni oraya gömelim. Bu genç DJ'lere şey yaparız. Gece oktay diriliyormuş. <gülüyor> soğuk el olarak dokunuyormuş. Konya oktay. Gezi geziyormuş. Konyalı damat diye şey yaparız. Çıkır çıkır çıkır çıkır. Dikiş makinesiyle tır tır tır tır tır <gülüyor> şey yapıyormuş. <gülüyor> Bizim radyoya da lazım bir hayat abi. Hakikaten abi radyo gece DJ'lere de uyumasın böylece. Adamlar yüzün <gülüyor> yusuf, yusuf, Ayakta kalırlar yani sabaha kadar. Uyuyan gece DJ'ine soğuk bir el dokunuyormuş. Vallahi bir <gülüyor> Ondan sonra bir daha tutamıyorum. <gülüyor> evet Oktay, büyük geçmiş olsun. Diye. Yaşıyorsun çok teşekkür ederim. Evet. Yaşadığına şükret. Yönlüm Yaşama yandım. sıkı sıkı sarıl, sıkı sıkı sarıldım inanın çok şey, çok. Evet. Ölmekten beter mi oldun ya? Yani? Çok yani evet keşke Peki, Oktay, bazen bir şey düşünüyorum da o olaydan sonra bazen düşünüyorum keşke hiç dönmeseydim. Abla. Çünkü o yolculuğu iki <gülüyor> sefer yaptım. Git gel yapıyorsun öyle bir durumda. Doğru evet. Yani git tamam ama git gel abla. Sonra... İki Buyur. soru soracağım sana. Sor <gülüyor> Birincisi sen dün öldüğünde... Evet. Buraları özledin mi? <gülüyor> çok özledim. Biz Güzel de ki. seni özledik. İkinci, i̇kinci soru, soru gitmek <gülüyor> mi zor, kalmak mı zor ve kızın ayağı nasıl olur? <gülüyor> Ama üç, üç soru hayır bu ikinci soru. O zaman ilk haber vermeye Lütfen, lütfen canım, Çünkü benim, bu lütfen. benim için çok önemli bir Tabii haber. Tabii canım hayata dönüş haberi okreye. Git gel için. yaptıktan sonra... E, vereceğim ilk haber Faiz izin verirsen. lütfen ya izin ne demek köpeğin olur izin mi <gülüyor> ya, <gülüyor> izin mi Milliyetin bakanımız evet Hüseyin Çelik Hüseyin Çelik doğru evet. Bakanlarımızı tanıyalım iki Tarım ve Köy İşleri Bakanı Orman Osman Bakanı. Pepe Osman, Orman Bakanı Osman Pepe lütfen doğru söylüyor Bak. doğru söylüyor Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı evet Ali Bey Ali Bey <gülüyor> Görebilir evet, miyim Fahim Milliyetin Bakanı'nın bir Hüseyin <gülüyor> Çelebi. <'in>. Ali Bey. <gülüyor> Çok nezi çocuktur bu Oktay. O Sağ partidenmiş gibi. Ya bizim ekonomide Ali de efendim. <gülüyor> <gülüyor> ee, çorabı görünmüş Milliyetin Bakanı'nın Hüseyin Çelebi Görünür. Çorabı görünür. Çünkü Ama başka şey Önemli göstereyim. olan çorabın yani... Şimdi şöyle ben geçen Uygulama gün çok kısa bir çorap giydim de hakikaten onun tedirgin. Mesela şimdi şuraya dizin altına kadar gelen çorap. o çorap ne biçim bir çorap? Çorabın, ben göremiyorum. Çorabın böyle olması lazım işte. Kaldır bakayım. Ege. Ege o biraz daha uzun olsa jartiyer diye kullanabilirsin onu. Jartiyer değil de şey çorap. Dediğim, böyle mus çorap gibi bir Sonra şey mesela abi. bak. Şimdi bu çorabın boyu diyelim şurada. Hı. Evet. Bak bak. Bacak bacak üstüne at. Bak. Şöyle. <gülüyor> Evet, pantolon et çorap ve ayakkabı dörtlemesi olmayacak bu olmayacak işte artık bunu paçayı mı uzatacaksın çorabın böyle çekeceksin üç şey görünecek evet ayakkabı. ayakkabı çorap paça etini göstermeyeceksin et göründü mü bittin ya da kaprilerde nasıl oluyor Kapri kapriler zaten et görünsün diye o yaparsın. çoraplı giyilmiyor kapriler çorapsız olduğu için doğru evet bravo ama burada e, aslında aksine şey dörtlü veya üçlü değil yani yine pantolon çorap ayakkabı görünmüş ama Çorabın üzerinde Milli Eğitim Bakanı, aynen yazanları söylüyorum ben, Milli Eğitim Bakanı ve Hüseyin Çelik yazıyor. Yok canım o kadar, ne çorapmış o ya? Yemin ediyorum. Ee, üzerinde adı soyadı ve unvanı yazıyor bu çorabın. Bakan Çelik'in. Yani en fazla de... baş harfler koyulmaz mı çoraba, mendile falan? Valla Oktay Odayı benimkini bir de e, aynı haberim benzeri burada da var. Abdülatif Şener de yaptırmış. Nasıl? Vallahi. Onda da Başbakan Yardımcısı Çorapta yazıyor. Evet çorapta değildir ya kol düğmesinde falandır Ya da gömlek falan böyle dolma kalem Ben sana şöyle söyleyeyim aynı çorap farklı, farklı renkte seninki ne renk çoraplar? Gri Cık, Bu birazcık koyu şey füme rengi gibi Bana buradan beyazmış gibi görünüyor Şunu mu diyorsun? Ha. Bu, şey bu tabi Milliyetin Bakanı'nınki beyazımsı Açık Belki Krem. de abi kaybolduğu zaman Mesela Milliyetin Bakanı kayboldu Demek ki bu kaybolduğu. bakanlar kurulunda Şimdi çok abi çok kaybına. yoğun. Hayır, hayır yo çorabın kaybolması değil ya. Milli Eğitim Bakanı kayboldu mesela. Ve de o an hiçbir şey hatırlamıyor kaybolduktan sonra. Kim olduğunu mesela oradan çıkarsınlar diye mi böyle hayır bir Hayır çorabı. abi, çorabına bak. Bakan yoğun gündem mi Şimdi hükümet meseleleri falan fıstık derken evet. gündem yoğun. Ne oluyor bakanlar kurulu toplantıları? Şimdi bütün gün, ayakta duruyor zaten adamlar. Ne yapıyorlar? İçeri girince biz de istemiyor muyuz? Bir ayakkabıları for etmiyor muyuz? Evet. Ediyoruz. E zaten çoraplarda biz artık yani böyle stres ne yapıyor? Çoraplarda toplanıyor. Onları bir çıkarmak lazım değil mi? Herkes çıkarıyor e çoraplarını olsun. top yapıp atıyor böyle bakanlar kurulu toplantısının olduğu şeyde. Şeylere atıyorlar meclisin çimlerine orada elektriği e, boşaltıyorlar. Meclisinde. E ondan sonra ne oluyor? Herkes hadi beyler şimdi de şeye gidiyoruz diye başka bir toplantıya gidiyoruz diye oradan herkes çoraplarına <gülüyor> hücum edince bakanlar kurul toplantısından başka bir toplantı bilmediğini ortaya çıktı olur mu? Atıyorum. atıyorum mesela mecliste yapılan görüşmeler, görüşmeler var, var. <gülüyor> komisyon toplantıları ha, şimdi, ha, buyur, şimdi doğru, tamam. evet. 50 tane komisyon var hadi beyler dağılıyoruz falan derken herkes birbirini ne yapıyor? çorabını giyiyor ben de hoşlanmam başkasının çorabını giymekten onlar o, da stres yapıyor bakayım. herkes isimlerine bakıyor de, de bir tane Şener var Şener öbür şey diye böyle değişik dokuş yapıyorlar. Evet. Belki de yıkat ortak yerde yıkanıyor olabilir mi bu çorap? Ben mi? onun ne olduğunu buldum. Tabii meclis çamaşırhanesi Niye başka niye başka kıyafette değil sadece çorapta onu buldum. Neden? Niye? Şimdi mesela düşün. Bakansın. Evet. evet. Tamam. Bakanım ben. Yoğun günden bir taraftan memleket meseleleri bir taraftan meclis içinde ayrı böyle meclis aritmetiği meclis oyunları bir tarafta hepsi senin üstüne biniyor biniyor. Ne stres için, Topuyum ben. Otoda gidip her şeyden kaçmak istiyorsun. Şöyle ayağını bir uzatmak istiyorsun. Benim ne verdim var diyorsun ya. Ben ne uğraşacağım bunlarla dediğin anda... ...baycak bacak üstüne attığın anda... ...bilekten... ...ne diyor işte? Milliyetin Bakanı Hüseyin Çelik. Çelik Milliyetin Bakanı. Ee? Benim diyor bacak bacak üstüne atıp... ...keyif yapmaya vaktim yok. Tak diye kalkıyor. Ben gene koşuşturmaya başlamalıyım diyor. Bunun için yani özel olarak başbakan yaptırmış kimse. Ee, onun için bir, bir tane yok. şey olsun abi. Bir tane danışman olsun. Dürtük dürtükleyen danışman ama diye. Ama olur mu? Koca bakanın sen nasıl dürtüceksin? Danışman parasını zaten bakandan oluyor. Hadi lense gidecek ama çorapla bacak bacak üstüne keyif anında o yazıyı görüp kendi kendine Böyle şey oluyor. Ürküyor. ben ne yapıyorum burada diyor. O zaman bütün hükümet üyelerinde bu var abi. Hepsinde var birisinde ee, yokmuş. O zaman şeyi nasıl yazıyorlar? Başbakanda mı yok? Hayır başbakan da bilmiyorum onu. Çünkü başbakan yaptırmış herkese bu çorabı ama. Tabii, bir bakanında o, o nasıl? O rahat yazıyor? rahat uyuyor. <gülüyor> ben zaten daha bacak daha havadayken ben daldığım için demiş. Turizm. Aha. Kültür o ve o turizm. O bacak bacak üstüne at atmıyor ki zaten hiç. Yan Atilla koştan bahsediyorsun. Hmm. O atmıyor ki. Yan yanına koyuyorum. Olur. Çok güzel bir uygulama Vallahi güzel uygulama. Ben ben ama şey düşünüyorum yani İzmir Fuarı'na gitmiştir en son Hüseyinçelik. Evet. Orada bir kaybolma tehlikesi yaşadı. Onun haberiniz var mı? İzmir Fuarı'nda? Yok bilmiyoruz orada. Anonslar yaptı. Hüseyinçelik abi... Hüseyinçelik Lozan Kapısı'na, Lozan Kapısı'na diye böyle. Onda gel gelen giden yok. Ben... Çelik'e yapılmaz ki anons. Ne yapılacak abi? Sekiz, ben fuarda çok kaybolan olur ya her sene. Evet. Ben, çocukluğum öyle geçti yani. Tamam işte. 8 yaşında bir çocuk bulunmuştur, Lozan kapısına. Bir milli eğitim bakanı bulunmuştur Lozan kapısına diye yakınlarla yapılır şey. Anons. O zaman senin dediğin evet. doğru. <gülüyor> senin yani bir de bildiğin doğru o zaman. O senin dediğin fuarda kaybolunca çoraba bakılmaz ki. Zaten sorarsın çorabına bakmadan öyle siz kimsiniz diye. İyi de işte unutmuş heyecandan hiçbir şey hatırlamıyorum. O yüzden bakan beyin çorabı diye bugün gazetelerde değişik değişik haberler var. Şu da olabilir. Ben de bir şey geldi aklıma galiba o da olabilir. Teori değil mi var? Teori var. Evet. Şimdi bu normalde bu tür şeyler tuhafımıza gidiyor değil mi? Çorapta olması bir acayip değil mi? Evet. Normalde bu tür şeyler ne de olur? Ne de olur? Nerede yazar buna Gömlekte yazar. Gömlekte, gömlekte yazar. Donmakan emde yazar. Bravo gömlekte yazar. T-shirtte yazar. yazar. Ne oldu? Demek ki adamlar toplu halde yaptılar. Kumaş kumaş çünkü özel dikimdir Şimdi Milli Eğitim da sen gidip Lalettine bir X marka gömlek alamazsın Özel dikim yapılır Üstüne basılır E şimdi adamlar otomatikman yapıyorlar Yapıyorlar yapıyorlar Ellerinde kumaş artmış Üstü basılı Milli Eğitim Bakanı diye yazıyor Zaten dikkat ettiysen ne renk çoraplar? Krem rengi değil mi? Tam en çok kullanılan renk Ne yapıyor onlar? Kalan kumaştan ne yapalım diyorlar Çorap yap Hemen tık tık kesiyorlar Tık anında veri veriyorlar Tamam. Veri verdi derse <gülüyor> veriyorlar. Veri, tamam biri ya, biri doğru. Bir <gülüyor> doğru olabilir o zaman. Sizin e, Abdület var mıymış ayraklı. Ben, ben ya. ya. Vallahi, bak işte burada da var. da var. Orada da gri'si Grisine var. Gri'sine beyaz yazalım. Evet. Vay, Vay da güzel. Gri üzerine siyah milletin Demek bunu. ki bu yeni bir moda abi ben de bastıracağım ya. Modern sabahlar fire. Bastıracağım <gülüyor> <gülüyor> Bastıracaksın ne olacak ya kime ağzına mı sokuyorsun milletin ayağına? ben bir de soket giyiyorum ya o yüzden. Sığmaz abi senin yazdığın tabanına yazdırsan tabanda da görünmez. Ev oturmasında görünür ancak ve de şeyde. Ha Ege diyecek. Bir çocuk babası. Tabii. Öyle de olmaz canım. Bir çocuk e, babası bizim diye. başka özelliğim yok ki. Halil bebeğin babası diye. Halil bebeğin babası. Öyle yazdırsa o da olabilir doğru. Doğru. Bir özelliğimiz yok Oktay. Başka. Ne öyle bütün sıfatları yazmamız Benim lazım. Ben dünden sonra büyük bir özellik kazandığıma inanıyorum. Ne ölüp dirilamadam. gidip gelen adam diye. Bu arada Halil bebeğe de dargınım. Niye? Aa, be? Niye? artık sana. Yok sabah uyandırmadı diye Uyandırmadı mı? He. Parmak emmeyi bıraktı mı? Ne bileyim ya düzgün düzgün uyudu. Kahvaltını da hazırlamadı değil mi? Hayırsız. Hayırsız evlat işte böyle oluyor. Ya olur. sen 3 ay besle büyüt Ege. 3 ay besle büyüt. 3 ayın sonunda yaptığına bak. Hiç kendi dünyasında. İnsan bir yani ne oldu bilmiyorum. Altı buçukta bir ağlardı çocuk, ben 10'da uyanırdım. Artık sağlık Çocuk depresyonda olabilir. Depresyonda olabilir. Çünkü tam genç kızlık çağ artık. Bu tür şeylere alışman lazım Egeciğim senin de. Belki erkek arkadaşıyla bozuşmuştur. Erkek arkadaşıyla bozuşan uyur mu ya sessiz sessiz E uyur depresyon uykusu işte. Hmm. Bugün bak sokağa onunla bir konuşayım o zaman. Onunla bir konuş. Abi sen değil annesini konuşması daha iyi çünkü. Kadın kadına konuşuyor. Ya olarak. sen annesiyle konuşsun bence de fairy haklı. Sende içeriden telsiz var ya. Bebek tersiz. onlara lan. da iler zaten bebeğin, sizin apartmandan biriyle ben arkadaşlık yaptığını düşünüyorum. Kimle? Bilmiyorum. O telsizler aracılığıyla işte ha, Karışmıyor ha, mu o telsizler? Doğru ya. Çünkü yani bu çocuk bebek yürüyemiyor, şey yapamıyor. Oradan iletişimle. dışarıyla tekrar ben o telsizi kaldırıyorum zaten dünya kadar telsiz piline <gülüyor> şarjına para verdim. Doğru. <gülüyor> Sadece acil şeyler için. Bence interneti Bunu de olsa. kaldır. İnternete zaten daha yetişemiyor. İnternet yetişir. Ver. Bugün sen o şeyi kapat, bebek telsizini kapat bir hafta sonra görürsün Ali bebeği kitap kitabın en, en iyi en iyi şey kitap, kitap alacağım. Küçük evet. harfli kitaplar al bol bol ve onları ben onları okusun. İlk kitabını aldım şu çılgın Türkleri alacağım ben. Fairy amcası olarak. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. günay ay, ay, dın. Ben senin sunumlar, sorularla da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyurun fiber. Efendim. efendim o zaman size Britanyalıların nesinden bahsedelim? Britanyalıların Britanyalı meclulluklarından bahsedebilir miyiz? Hayır. İngiltere. İngiltere. İngiltere. İngiltere. İngiltere haberlerini artık Britanya diye mi gizlemeye çalışıyorsun? <gülüyor> Abi ne yapayım? Britanya, İngiltere. Güneş batmayan imparatorluk. Başka ne diyebilirim? Buyurun efendim. Kraliyet ailesi. Britanyalıların yılların sırları artık elimizde. Hayda. Sabah sabah bir güzel haber ver seni Faria. olmaktan çıkıyor mu artık Britanya'da Hayır. yaşananlar? Valla 17. yüzyıldan itibaren günümüze kadar olan... İngiltere'de affedersiniz az önce kaydı, kaydı tutulmuş hepsi kaydı tutulmuş gerçekten öyle düzenli adamlar ben düzenli adamlara gerçekten saygı duyuyorum düzenli kendim düzenli değilim ne mi? demek ya düzenli adamlar ne demek kayıt kuyut işlerinde düzenli hepsi olan. kayıt altında oktay Saral'la Musa kayıtlı mıymış mesela tabi canım deli misin ya hadi canım ha, tabi ya neden bahsediyorsun 1930'larda İngiliz'e bildiğim bir tek o var benim çünkü <gülüyor> 1930'larda erkekler kumsalda sevişmemek için ne taklidi yapıyorlarmış Karet deniz mı? kabuğu mu <gülüyor> <gülüyor> ne? A gel. Ee, sarhoş taklidi yapıyorlarmış. Sarhoş gibi yürüyorlarmış kumsalda. Niye <gülüyor> bunu yapıyorlarmış? Şimdi bu erkeğin <gülüyor> yapışmanı tersi değil mi? Ben sevişmemek için ne yapabilirim? Sarhoş taklidi yapabilirim. Mi Siz canım? şöyle mi demek istiyorsunuz? Her erkek kumsalda sevişmek ister mi demek Niye yani? Niye adam bunu istemiyor ki özellikle? Kum mu kaçıyor mu? <gülüyor> Güzel çünkü Britanya kumu ince kum Egeci. E i̇nce kumdu. Biri... Mesela sen buradaki ne kum? Çeşme kumunu bilirsin. Nedir? Çeşme kumundan kalın kalın kum var mı ya? Vaah! Çeşme... Britanya kumu var. Miami kumu da biliyorsun, beyaz ve incedir. Ama o bile Britanya kumunun yanında çok affedersin. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Bal da pirinç gibi kalıyor, efendim. Bir Hocacım? şey sorabilir miyim? Şimdi bu Britanya sahillerinde sevişmek istemeyen adamın yaptığı hareket haber oluyor da. Britanya <gülüyor> sahillerinde Sevinçmek isteyen kadın niye haber olmuyor Cık, Oktay bu olay 1930'larda ee, O zamanlar seçme ve seçilme hakkı verilmemiş daha kadınlara Mecburen plajlarda <gülüyor> Me Mecburen plajlarda herkes ee, Liverpool Üniversitesi Arşiv Merkezi'ndeki Dökümanlar arasında 57 yıl önce yapılan ilk seks anketi de elimizde <gülüyor> Bravo Fahir Çok büyük bu ankete bir göre. örneği Her 5 erkekten birinin Nesi var? <gülüyor> <gülüyor> Neyse olabilir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hem cinsleriyle böyle bir sempatisi var ya sene kaç 57 yıl önce bakın senin 2007 diye hesaplığın 1950'lerden bahsediyorum. Britanya sahillerinde mi? Britanya sahilleri ve plajları o zaman <gülüyor> öyle bütün plajlar şeyin ha, altında. Ha şimdi anladım ben yani işte senin sorun da otomatikman cevaplandı Ege. Neymiş benim sorun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> senin, senin sorun ha niye ne, istemiyor musun? evet niye istemiyor çünkü hem cinseliyle e, beraber olmak istemeyen bir erkekleri sarhoş taklidi yapıyormuş mecburen Doğru. mecburen ve bununla ilgili olarak e, dokümanlar önümüzdeki hafta itibaren yağmaya başlayacak yağdığını da söyleseydin şimdi ne söyledin şimdi benim? yeni bulunmuş sahil bunu. dedim kum dedim sahil dedim kum dedim ama bunların bütün sırları açıklamayalım diye bir ülkenin bütün sırları da açıklanmaz ki 1917. yüzyıldan itibaren hem de her şeyi ben burada söylersem ne ispiş kalacak? İsteriniz. İspiş kalmaz. Doğru. Doğru. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Oktay. Vatandan bir haber. Milli Eğitim Bakanlığı. Haberler mi Eğitim Bakanlığı. Çorap Milli Eğitim Bakanlığı. Memnun çorap. Ben bunun Milli Eğitimde bir işi mi var? Nedir? Bu bir şey yapacak galiba. Okula başlayacak galiba. Becahis yaptırmak istiyorum ben. İskoçya'da açıklandı bu e, karar. Bu yönetmeliğin hazırlandı Milli Eğitim Bakanı Müsteşar Yardımcısı Cemal Bey'den açıklama geldi. Cemal Taşar'dan. E, şimdi bundan sonra ilkokul mezunu olsalar dahi... Burada e, dahi anlamında mı kullandınız? Ünlü kişiler e, öğretmenlik yapabilecek. Ünlü kişiler? Evet. Yani ün... Mesela diyebilir miyiz? <gülüyor> mesela ne? Yani şöyle mesela açıklanıyor. derken nasıl oluyor? Da? Şöyle açıklanıyor. Ünlü kişiler de şöyle açıklanmış. Halk tarafından kabul edilmiş kişiler olacak bunlar. Nasıl? Bir halk oylaması mı olacak? Öyle, öyle değil. Takdir. Mesela Ferda Anıl Yarkan. Evet. Halk tarafından kabul edildi mi? Edilmedi mi? Edildiyse niye son 10 yıldır hiç görünmedi? <gülüyor> öyle diyor zaten. Son 7 yıldır albüm yapmadım ama halk beni kabul etti. Hep halkın için bana merhaba Hulk günaydın beni... diyorlar. Adam her şeyi ona yormuş. Bana merhaba günaydın diyorlar. Bu bana yeter demiş. <gülüyor> tamam şimdi şöyle. E, aslında bu senin için güzel bir haber Ege. Çünkü e, geçen günlerde konuşmuştuk. Halil Bebe'ye Erkin Koray'ı yazdıracaktın <gülüyor> sen. Evet. E, artık Erkin Koray yasal olarak öğretmenlik yapabilecekmiş. Kendi Aa, çocuğu stresi. olmasına gerek yok. E, gözün aydın diyorum. Ben bir müjde gibi... Ne yaptın abi? Mikseri parçaladın? Mikseri parçaladım. Mikseri parçaladım <gülüyor> Mikseri parçaladı. Şimdi de tekerlekle üstünden geçerek mikserin Milyon dolarlık parçalarını yerle eksane Kaç edecek. milyon dolar olabilir Faiz? Üç. Hayır 14 milyon. milyon. <gülüyor> önemli bir parça. <gülüyor> önemli bir parça anladım. Gerçekten önemli bir parça. E o zaman biz de ders verebilir miyiz? Şimdi halka mal olmuş olduğunu düşünüyorsan faer verebilirsin. Nasıl kime başvuruyor size halka ben mal oldum diye? Ya şimdi mesleki yeterlilikler kanunu e, bir hazırlanacak altyapı hazırlanacak. Evet. Esneğin önde gelen isimleri eğitimci olarak e, sektöre girebilecek. Sektör de öğretmenlik e, yapabilecek yani. Ben matematik sektörüne girebilir miyim tekrar? Hayır ben? sen halka mal olmuş kişiliğinle öğretmenlik yapacak. Mesela, ne halka mal olma dersi verecek? Mesela milli sporcular. Milli sporcular. Tamam. Veriyorum mesela e, milli bir sporcu Süreyya Ayhan. <Gülüyor> tamam. Tamam. Gitti rahatlıkla dersini veriyor Derse Ne dersi veriyor mesela Süreyya Ayhan Ne verecek ne bileyim, yani? ne dersi verebilir? Bir de düzen mesela ilkokulda bir sınıf alacak Bütün 5. sınıfa kadar şey mi yapacak Götürecek mi yoksa Bir kere girip bir öyle bir konferans gibi bir şey mi Hayır olacak? hayır Onu e, zaten düzenlemeye gerek yok En az bir sene okutacakmış Şimdi daha yönetmelik üzerinde çalışılıyor tabi Hani bu fikirden bu kadar Bence çalışılıp, ama. çalışılıp çalışılıp Ya yani böyle çalıştık buna 3 ay çalıştık ama Sonra düşündük saçma diye vazgeçtik Ondan sonra sanatçılar mesela yine Öğretmenlik yapabileceklermiş Candan Erçetin yapıyordu zaten Ama o öğretmenli, öğretmendi zaten Sen mesela şöyle düşün Mesela Hilal Seçkin Piriler mesela Hı. Mesela o, onun öğretmen olduğunu düşün. Öyle mi? <gülüyor> Hayır öyle düşünme. Öyle düşünme. Şu anda bana baktı. "Neden sen sen o gün de yapmamışsın?" Öğretmenim de beni cezalandırıyor mu? Cezalandırıyor de mu? o devamsızlık biraz fazlaymış o gün. Sınıfta bir tek sen gelmişsin. Seni bırakmış." Evet. Tam ondan sonra kalacaksın demiş. O sınıfın kapısını kitlemiş. Etüt saati varmış. Şat şat jetlerle seni dönmüş. Ağlamış Alamamışayım ben. Alamamışsın. Bağırdıkça daha çok bulmuş. Evet, <gülüyor> gazeteyi, gazeteyi bırakma. <gülüyor> evet. Öyle yani hepimizin göz aydın. Başta eee ünlü olmaya bilgisi. çalışalım. Bu kısa süre içinde Öğretmen olmaya da çalışabilirsin. Ne çalışacaksın? <gülüyor> o da o da olabilir yani. Niye Al. şimdi bu bazı ünlü ama para kazanamayan sanatçılara ekmek kapısı açmak için mi bu? Ekşi gibi düşün. Ay canım, o zaman bitmez ki. Ya ama bitmez. şimdi bu da biraz eğitimi eee ruhu başka yerlere taşıyacak. ...diyecekler ki... ...sizin hocanız kim? Bizimki Hülya Afşar... <gülüyor> ...bizimki Sibel sesi daha güzel hocamızın dedi. ...zaten böyle ağalarla beyler arasında bir hocalarını yarıştırma şeyi vardır... ...şimdi böyle sanatçılıklarını yarıştıracaklar... ...şöhretlerini yarıştıracaklar... ...okullarda gazino gibi olacak... ...benim ilk aklıma gelen milis... ...Sibel Can, baş <gülüyor> ...onu almışlar... ...ondan sonra şey yapmışlar... Ee, ...ne bileyim komedyenler oluyor öyle... ...Ateş Böceği Ercan... Falan, o da de onlar de da lazım falan. abi. Onlar bence esas halka mal olanlar onlar. De mesela Fatih Mühürdar. Falan. Tekrar girecek hayatım noktayla virgül. İşte, vardı bir ara. İşte abi. komedyenler Gazino şeyi gibi okulunu oradan seçeceksin. Noktayla, Yemekli olacak mı dokunlar? Virgülün noktayı veya virgül tam hatırlamıyorum bir tane. Bir tanesi noktayı koydum. <gülüyor> noktayı tam koyduk abi. Valla yani. biz böyle bahsediyoruz bahsediyoruz. Ondan sonra bak müzeyyen senara. E, Aklımdan bizde de Bizden bir şey mi var? Şey bahsettik. Gerçekten. Geçmiş olsun. Bahsetmemek lazım. Sonra bizim üzerimize kalıyor faiz. Doğru. Öyle benim ilk aklıma gelen öğretmenlik öğretmenliğe başvuracak kişi Fatih Terim gibi geliyor bana. Fatih Terim işi gücü var. Bence Ferda Anıl Yarkın, Soner Araca, <gülüyor> Ozan Orhon, Ozan Orhan Ozan Orhon Ozan Orhun delirdi canım o bitti yani <gülüyor> Söylediğin isimlerden hangisini <gülüyor> Nispeten şey olduğunu söyler misin şimdi Ferda Anıl Yarkın'ı düşün Ferda Anıl Yarkın evet. o iyi Ferda yani. Anıl, Yarkın, Anıl Yarkın Aynı geldi aynı devam ediyor Ozan Orhun zayıf geldi şişti İndi ya yani işte çıkışlı bir müzik kariyeri var ve eski 10 yıllık şarkısıyla kanallara çıkmaya başladı. Peki şimdi sana iki isim söyleyeceğim. Gece gibi. Bir de seninle şöyle olmuş. <gülüyor> böyle ben daha nerede seyrettim? Şahane cumartesi mi ne bu Uygur kardeşlerin programında. Tamam. Gördüm ben zaten şey yapamadım. Kopamadım adamdan. Şimdi galiba bunların bir yarışmaları oluyor ya bu Uygur kardeşlerin. Evet. evet. Yok kan içinde yüzük arama falan filan. Bir şey olmuş. Pullar, mullar mı gelmiş ne bunların yarısı da Ozan Orhun'un tepesinden dökülmüş galiba tam ne olduğunu bilmiyorum esas olayı kaçırmışım bu olur olur canlı yayında olur canlı yayında. mi ediyorlar yandan da bunlar da onun üstünü silkelemeye çalışıyorlar Ozan Orhun Şimdi o, bir şey diyeceğiz. Ne şimdi. olduysa bir dakika. Siz bu <gülüyor> ya, <git. gülüyor> diye itiyor tamam mı? sinirli bir de. Yani herhalde bozulmuş o başına bir şey dökülmesine böyle kocuğum ölür <gülüyor> diye. Sonra şarkı başlayın. <gülüyor> Arada 10 yıl var çünkü. Yine geçici bir evesti mi söyleyeceğim? Onu söyle. Başka şarkısını biliyor musun sen? Biliyorum. Ortada kuyu var. Yani ya, Bayandan geç, geç fazla o takın. daha çok eski şarkı diye herhalde onu söylemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Böyle bir şey. Geçici bir evesti son hittiydi çünkü. Bir şey soracağım sana Ege Sor canım. Sor, Halil bebeğin babası olarak Şimdi bir tarafta iki tane öğretmen sunuyorlar sana Bunlar, tamam. Bu adamlar bu sanatçılarımız Öğretmenlik hakkında almışlar bu yönetmeli. Sen bunlardan bir tanesini e, Emanet etmek zorundasın Tamam mı? İlkokul 1 mi? <gülüyor> İlk okul... Yok senin tayinin çıkmış 3. sınıftan itibaren yazdıracaksın tamam. Senin tayinin niye çıkmış Onu ben anlayamadım ama 3. sınıf diye sen düşün Harun Kolçak mı? Ozan Orhan mı? Harun Kolçak. Ama okulun baş öğretmeni kim? Kim? İlhan İrem. <gülüyor> Aynı okulda mı bu ikisi? Evet. İlhan İrem'den bir şarkı söylese yapar bize? Sazlıklardan havalanan. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Buyurun hadi sizden haberle. Ben Harun Kolçak yazdım. <gülüyor> Harun Kolçak mı diyorsun? <gülüyor> e, i̇yi düşündün Çünkü mi? dedesi de sanatçı. Dedesi mi? Babası, Babası yani. <gülüyor> yani. Ama artık Bazı dersler o <gülüyor> Efendim Mona Lisa'nın sırlarını artık bir bir ortaya dökülüyoruz. Ya bitiremediler şu kadının sırrını ya. Ee, Cık, üç için. boyutlu teknoloji kullanarak sırlar çözülmüş artık. He, üç <gülüyor> ben de diyorum. Lan diyorum bu üç boyutlu <gülüyor> lan, teknoloji. Lan, lan, Niye bunu da kullanmıyorsunuz? <gülüyor> <yani>? <gülüyor> İyi düşünmüşsünüz lan o dedim ben de. O üç boyutlu de. teknolojiyi biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Nasıl bir şeydi? Onu bir hatırlat. Şimdi 3 <gülüyor> tane D'den oluşan bir teknolojiyi, 3 boyutlu teknolojidir. X, Y ve Z düzlemleri üzerinde bir teknolojidir bu. Teşekkür ederim. Ha, tamam, doğru. Şimdi Mona Lisa'nın tebessümü vardı ya, yandan yandan, çemçürek evet. çemçürek. Ne, neden gülüyordu bu kadın? Nedendi sizce? Ne bileyim ağlıyor dediler bir ara. Ağlıyor dediler. Bir, bir dönem hayatımızın bir dönemi öyle inandık. O zaman şöyle söyleyeyim. Şöyle değil. demiş. Leonardo öyle bir resim yap ki demiş. Üç yüzyıl salaklar bizi tartışsın. ha <gülüyor> <gülüyor> diye ona gülüyormuş da sonra Leonardo kızmış. Gülme öyle demiş. Arsız arsız. Gülmesini tutarkenki hali o. <gülüyor> ee, yeni doğum yapmış bir annenin gülümseyişiymiş aslında. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ama nasıl bir şey biliyor musun çok özür dilerim benzetmek gibi olmasın da şişkinlik yapıyor ya evet. bebek yani iyi kötü bir şişkinlik yapıyor ne oluyor o böyle sancı sancı sonra tatlı bir rahatlama Evet. şimdi ne oldu bir gülümseme yayıldı o artık böyle vücut bütün elektriğini boşaltmış bir rahatlamış anestezinin verdiği keyif mi yani o ha? 16. yüzyılda anestezi iki şişe rom içmiş Mona Lisa onun verdiği tatlı bir tebessür mü? Emziriyorsa içemez. Tabii emzirirken içilir mi? Ayıp. Oktay sen de yani. Emziriko. Hücrenin <gülüyor> ee, bir parçası. Mona Lisa'nın boynundan aşağısı o dönemde ne? Fel. <gülüyor> <gülüyor> Boynunun aşağısı ne? <gülüyor> Takma Tutmuyum. mı? Tül tül. Tül, tül. tül örtmüş. Fark etmiyoruz bunu yani aslında Leonardo oraya incecik bir tül koymuş erotizm çağrıştıran bizi. Nasıl tül koymuş orada resimde ha, görünmez mi tül? Şu, evet resimde çünkü yeni doğum yapmış kadınlar boynundan aşağısına tül takarlarmış. Onu görmemiş oradan yola çıkarak o yeni doğum yapmış kadının. O zaman ben... madem böyle olmayan şeylerin teoriyle şey yapıyorlar. Mona Lisa'nın ayakları böyle kıllı kıllıymış. Resimde görünmüyor ama 3 boyutlu teknolojiyle <gülüyor> böyle bakmışlar. Ayaklar böyle kıllıymış. Hayır kıllı değilmiş. Ama böyle böyle. <gülüyor> Bakımlı, böyle böyle... Bakımlıymış ama büyükmüş. Doğru. 43 numaraymış. Wow. Tabii Leonardo'nun şeylerini giyiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bastı. Mona Lisa'nın... 43 numaraysa bunun tek bir açıklaması var. Ben şu anda şifreyi çözdüm. Mona Lisa kim? Ey, Leonardo Vinci Mona Lisa'ymış. Ve doğum yapmış. Ve de mi? gördükleri tamamen bir rüyaymış. Nasıl doğum yapmış peki o zaman? Doğumu nasıl açıklayacaksın? Doğum yapmak isteyen bir erkek olduğu için... Öyle bir kadını resmi yaratmış. Of, Bitiremediler çok... hakikaten şu. bir Artık bu arada, bir net bir karar versinler. Yani neymiş? E, araştırmacılar tabloda Da Vinci şifresini hatırlıyorsunuz kitaba Evet. Oradaki gibi bir esrar bulunmadığını belirtmişler. Tabloda esrar bulamamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Tabloyu yüktük kenarı kopardık. Sardık içtik. Ya, <gülüyor> hiçbir şey olmadı bana. Tablonun arkasına Da Vinci böyle küçük küçük poşetlere mi koymuş sonra Esrar koymuş olmuş. Bitmiştir canım kaç uyuşuldu. Vallahi öyle bunu da bulmamışlar. Yani bunun sırları bitecek gibi değil. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olabiliyor mu arkadaş diyerek Oktay'a paslıyoruz. Şimdi iki haberimiz var. Milli Bakanlığı mı? Hayır, Tarım Orman mı? Belçika'dan mı, Amerika'dan mı? Belçika'dan. Daha evet yakın ya. olsun biraz memlekete bari. Emin misin? Çünkü Belçika'da da bir sürü gurbetçilerimiz var ya Oktay. Evlilikte ölen aşkı yeniden canlandırmanın püf noktaları verilmiş. Heh. Nasıl? Belçikalı ilişki terapisti. Önce şunu kabul herhal... etmek lazım o zaman. Evlilik aşkı öldürüyor. Doğru mu? Ne o? Ses Maalesef çıkma. insanlar birbirinden nefret etme noktasına geliyorlar. Okta sen ne diyeceksin? 22 yıl danışmanlık yaptıktan sonra evet. esaret altında, <gülüyor> esaret altında seks adlı bir kitap yazmış, Belçikalı ilişki terapisti. E, ne kadar güzel, daha onu onu yapan adam artık hala neyin şikayetini ediyor? Sizde tam partazidir, esaret, o esaret altında pahalı. seks. Çıkarın beni, hayır. <gülüyor> Böyle bir şey değil mi bu anladığın kadarıyla? Hemen hemen öyle bir şey. Evliliğe yeniden cinsel heyecan getirmenin yollarını dört maddeyle şöyle özetleyebiliriz demiş ilişki terapisti. Şöyle diyecek. Süt için. Brokoli yiyin. Hayır öyle şeyler yok. Ne? Bu iki ne? kişinin yapması gereken bir şey. Mesela tutkuyu körükleyen şey nedir? Tahminlerinizi alayım. Tutkuyu körükleyen Gıda. şey. Gıda. <gülüyor> <gülüyor> o değil. Yiyin. Hayır. Yaklaşıyorsunuz ama. Güzel. Aşk mı? Hayır canım. Erotik Kürük dışarıdan gelen bir etki. Dışarı. Mesela bacanak gibi. <gülüyor> yani ama bacanak <gülüyor> değil de Ü üçüncü, öyle bir şey. Üçüncü kadın veya Hayır. üçüncü erkek. Hayır efendim. 5. boyut. Bir kişi değil. Kedi. Kedi de değil. Hayvan değil. Hayvan değil. Melek yavrum. Melek mu? yavrum da değil mekan. Tutkuyu körükleyen şey. Yani değişik mekanlarda değişik tutku oranları tespit etmiş Atıyorum bu. banyo. Lavabo mesela. Evet. Mesela atıyorum. Yeni mekanlara gidin demiş ee, partnerinizle. Kafelere falan mı? Kafelerle, Hiç gitmediğiniz bir kafeye gidin. gidebilirsin. gidebilirsin. Ondan sonra ilişkiye gizem katın, tutku arada mesafe gerektirir demiş. Gizem dediğin ne? Yüzüne maske takacaksın herhalde gizem dedi öyle bir şey. Benim anladın mı? Böyle birileriyle o. telefon görüşmesi yapıyor gibi şeyler Mesela evet, ortada bir şey olmasa bile onu sen o şekilde değerlendirme He, Anladım. Anladım. Evet. Ondan sonra hızlıca gidelim. Eşinize yabancı gözüyle bakın, gizem geri dönsün. Olur mu canım yabancı gözüyle bakın? O artık senin eşin. 22 senelik karıma ben nasıl yabancı gözüyle bakacağım? O senin artık Eviniz canın cici yabancı yani. olmuşuz mu demek istiyor yani? Evet. Ve de demiş tek başına seyahate çıkın. Çaktırmadan ayrılın diyor ya kadın. Tek başınıza seyahate çıkın bu çok iyi gelir. En azından sen orada yaşlarsın, karın evde yaşar, rahat rahat şikayetçi olmazsınız diyor. Peki o zaman ben kapatıyorum diyorum. <gülüyor> <gülüyor> aydın günay aydın ay, aydın günay aydın ay, aydın Ekip arkadaşlar tersinin sunduğu sabahlarda yarışma zamanı geldi biliyorsunuz Radyo Türün 61. özel gösterimi bu gece Anka Mol AFM sinemalarında gerçekleşiyor aynı zamanda İstanbul AFM Profilo o. Mecdiye sinemalarında da Ne kadar uzun ismi varmış o sinemanın da ya. Değil mi? Ya o zaten biz yayındayız diye böyle söylüyoruz. yerine bir gün çoraba yazacak olsa. <gülüyor> Bayağı bir süre. <gülüyor> buraya kadar çoraplar gitmek gerekir. <gülüyor> Değil mi? İki çifte davetiyeler veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nasıl yapacağız onu nasıl yani Sen niye şeyleri şey söylemeye başladın abi bir Nasıl şeyleri şey diye söyleyeyim. Şimdi dedin deminden. Şimdi de Şikayetçi dedin Şansal <gülüyor> falan diyecek diye bekliyorum Yok Alişan'la Oturduk geçen gün konuştuk evet, Öyle konuşmamı şey yaptık Telkin etti. etti Nasıl bir şey yapalım yarışma yapmamız gerekiyor hı hı. Kültür treni abi Kültür treni mi Ne tren mi Tamam o zaman markalardan sonra Marka Bazı şeyler çok popüler oluyor Ama markasını bilen olmuyor O tip şeyler yapalım Mesela steteskop markası var Sen bilir miydin onu Steteskop markası var. Evet <gülüyor> <gülüyor> söyle bir Bilmiyorum ya Lightsman Lightsman desem Bilemezsin değil mi Biz biliyoruz ama Peki piyano markası söyleyin bana bir tane Yamaha <gülüyor> Kalite piyano söyleyin Yamaha en kalite piyanolardır ya sizin evdeki piyanoyu söylese ne ki? Bizimki. Tamma yer. Bilmiyorum. Neydi ya bir Şayma. Şayma. Steinbeck. Steinbeck. Doğru. o bir kişi. Gazap üzümleri diyoruz. Soruyorum. Evet sor. İlk soruyu bir soralım. Edebiyat olsun. Bir tane. Roma. Hayır. Mercek markası. Mercek markası derken? Mercek ne demek abi? Kamera, fotoğraf makinesi, mercek markası. E işte bir sürü şey gelecek kula. Evet tamam işte bir tanesi. Kamera markası. Herkes bir marka. Kamera markası değil, mercek markası ayrı. Tamam ben de <gülüyor> Telefonumuz 210 30 30. Cevap veren başka bir şeyin markası soracak sevgili dinleyiciler böylece her alanda markalarla gelen markalara şey yapacağız onları da. Ama Türk markaları diyelim mi? Buzdolabı markası sorulmayacak ama değil mi? Buzdolabı mı? Sorulabilir. Da da popüler canım onlar yani. Mesela. Net üstüne donan kadar oluyor. yazanları değil de. Tamam. Profilo alışveriş merkez. Mesela profilo. Buzdolabı. Buz Evet doğru. <gülüyor> Hayır, evet Neye örnek verdin sen burada? Buzdolabına. <gülüyor> Günaydın Çekiyorum. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Osman ben. Osman Bey hoş geldiniz Osmanlı yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu anda trafikteyim. Tabii sağ çektim duruyorum. Nereye yolculuk? <gülüyor> Kızılay'a doğru. Kızılay'a. Ne Haydi, yapacaksınız evet. orada? Mıknatıslı oyuncaklardan mı <gülüyor> alacaksınız? <gülüyor> Her yerde var onlardan. Biz biz izleyip duruyorlar. Ben yeni gördüm ya çok eğlenceliymiş. Bak size abi. Cebine mi koydun? Hayır hayır. Dış, dışarı bırak. Bu alma. bozar. <gülüyor> Apolloları bozar diye sokmuyoruz. Her şeyi bozuyor her şeyi. Evet alalım sizden bir cevap. Ee, Nikon. Nikon. Nikon. Dijek markası. Mercek markası var mı? Nikon fotoğraf var. makineleri var da merceği var, var. mı bilmiyorum. Tabii. Hatta var. Nikkor diye de geçebilir onların mercek markaları. Siz meraklı mısınız efendim bu işlere? Evet biraz fotoğrafla ilgiliyim. Ne çekiyorsunuz fotoğraflar? Ne fotoğraf çekiyorsunuz mesela Osman Bey? Ne fotoğrafı çekiyorum? Ee, soyut fotoğraflar çekiyorum diyebilirim. Soyut. soyut dediğiniz? insan var mı içinde insan? Yani insandan soyutlamalar da olabilir. Peki soyut yani fotoğraf biz... yerine soyut fotoğraf çekmek istiyor musunuz? Yani bulursak neden olmasın? Nasıl bulunuyor? Yani birisine rica şey yapar mı? Ters teper mi? <gülüyor> gönül, gönüllü bir model bulmanız gerekiyor ilk önce. Hani yani bir buna... tane adam gelse ben soyunmak istiyorum. Beni çeker misiniz? Dese çeker misiniz? Zannetmiyorum. <gülüyor> yani aynı zamanda sanatçının da gönüllü olması gerekiyor. Tabii zaman. tabii. Yani hani her soyunanı çekersek biraz işimiz zor gibi o geliyor. O zaman iki gönül bir olunca stüdyolar se seyran oluyor. Tabii ki. Ve sanatta levran her, her şey sanat için. Efendim bir de soru alalım sizden Osman Bey. Marka sorun bize. Bir şeyin markasını Bilinmeyen bir şeyin markasını. Bilinmeyen, markası. Bilinmeyen bir şeyin markası. Hmm, flüt markası. Flüt, flüt markası. markası. Flüt Bak, ben biliyorum. Zor. Ben de gene her şeye cevabım aynı. Yamağa dışında. <gülüyor> Yamağa zaten Yamağa'lar Faalar e, diyez oluyor biliyorsunuz. Tabii o yüzden zaten yama dışında diye sordum. Barok flüt kullanıyorum teşekkür ederim. Rica Görüşmek ederim, üzere iyi olculuktan. Faaya bir şey soracağım. Evet canım. Osman be... beye evet. blog flüt hakkında bilginle niye hava atmaya çalışıyorsun abi? Niye? Yeah. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi radyonun sesini kısar mısınız biraz? Ama biraz daha Kimle görüşüyoruz beyefendim? Uğur Özilekcan. Uğur Bey. Neredesin? Siz de trafiktesiniz galiba. Valla sen halde trafikteyim. Nereye yolculuk? Şu an Ankara'ya doğru Eskişehir yolundan girmeye çalışıyorum. Ankara'ya geliyorsunuz. Nereden geliyorsunuz? Ee, Beysukent'ten geliyorum. Beysuken. Ha O kadar da çıkmamışsınız dışında. Ben başka yerden geliyorsunuz zannettim. <gülüyor> Peki efendim sorumuz belli. Bir flüt markası. Valla flüt deyince çaktım sınıfta. Ben biraz evvel merceğe hazırlanmıştım. Hmm. Bir sonrasında Sonraki sorumda keman markası olacaktı. Keman markası. İyi tamam o bizim aklımızda kalsın. Sıkışınca sorarız. Çok teşekkür ediyoruz Rica ediyorum. Görüşmek üzere. Bir, bir yarışma flüt, tıkandı. Flüt markası. Ama blok flüt markası da var ya. Bir tane Türk var zaten. Bir Türk marka var. Bir de İngiliz marka olduğunu düşünüyorum Günaydın ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, bu açıdan. Buyurun Boğaç Bey. Çok pis bir flüt markası ve çok pis bir sorun var. Hadi ya. <gülüyor> İddialı başlarımız <nasıl gülüyor> çok teşekkür ederim. Pis adam Boğaç'la görüşürüz. Evet, evet Boğaç Bey. Sağ olun, öğretemez insanın suratına ya. Cevap hayır. alalım ilk önce. <gülüyor> flüt markası Barbie diye bir marka var. Ne diye? <gülüyor> Barbie. Baldi. Barbie, Barbie. Barbie, bildiğimiz hı hı. Barbie. Ondan blok... almayın diye söylüyorlar da. Blok flüt mü yoksa flüt, evet. normal yan flüt değil değil mi bu hayır, sorun? Hayır hayır, blok flüt. Ben hiç duymadım barbie diye. Almayın diyorlar ya zaten. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi doğru kabul ettik. Yalancıysanız zaten çıkar ortaya. Hiç kesinlikle diyoruz. Soru alalım siz. Soru olarak kayak türlerinde lifler var ya. Evet ne, Onların neydi? markası. Yani ben... e, dünya üzerinde sanırım bir ya da iki marka var. Hmm. Ben sadece bir tanesini gördüm bugüne kadar. Ney markasını ben anlayamadım. Yani hani bu kayakçıları taşıyan böyle bir teleferik gibi bir şey var ya oturulan. Teleferik markası mı soruyor? <gülüyor> <gülüyor> Sapık mısınız siz Boğaç Bey? Teleferik Maçcısı. Amoca yayılara her kelime diyor. Disklerin diyor. Disk liftlerin Liftlerin, ya liftlerin. Disklerin Peki <gülüyor> efendim, çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Akıl fikir diliyoruz <gülüyor> size. Hoş geldiniz. güzel. Demek ki bu ağaç bey <gülüyor> yukarı çıkarken canı sıkınca tek başına gidiyor. Ben onlara bakıyor böyle. Hayır ya da hiç binememiş. Altında yazıyorsa büyük ihtimalle aşağıdan bakıyor da olabilir bu ağaç. Evet, çünkü hani nasıl Ferrari herkes bilir de kimse binemez Orada liftler Bir gün bineceğim diyor. <gülüyor> Günaydın efendim. Alo? Merhaba hanımefendi. Günaydın ben Kumru. Kumru, Kumru. Kumru. hoş geldiniz. Kayakçı bir insan mısınız Kumru hanım? Müzik öğretmeni efendim? bence. Kayak yapar mısınız? Aa, bir kere kaya gittim. Onda da sadece düşmeyi ve kar sapanını öğrenebildim. Pek parlak sayılmam yani. Lifte baktınız mı uzunluğum? <gülüyor> Hayır bakmadım. Zaten blokşörümüz için görmüştüm ama lift içinde şimdi bir şey sallamayı düşünüyorum. Muhtemelen tutmayacak. <gülüyor> Daha efendim. yukarı isimli liflerimiz olabilir mi acaba? Neydi? <gülüyor> ne, ne Daha yukarı işimli listlerimiz olabilir mi acaba aradım? Olabilir Olabilir <gülüyor> tamam <gülüyor> Bir <gülüyor> gün herkes uyuşturucu kullanmaya başladığında dünyada <gülüyor> <gülüyor> olacaktı. Kumru blok flüt o zaman cevabını alalım Um, Helvaco oldu diye bir şey hatırlıyorum. Doğru. Bir Doğru. değil mi? Evet, evet. Allah hazırlamıştı zaten yol. Çok teşekkürler Kumran. Soru mı? Alamıyoruz. Soru soru lift sorusunu alamadık oktay. Lift daha yukarı diye bir lift markası yok bence. <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Bu lift sorusu bizi tıkar. Temmuz'a kadar başka soru sormamıza <gülüyor> gerek yok yayınla. <gülüyor> Merhaba sevgiler. Dün olduğu gibi bugün sorumuzu tekrar soruyoruz. Lift markası. Günaydın. Ay günaydın, ben Tufan. Tufan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilir misiniz liftlerin liftleri? Efendim? <gülüyor> lift, lift. Lift diyoruz. Lift mi? He <gülüyor> he, <gülüyor> <gülüyor> lift ediyoruz biz onlara, lift. Aa, biliriz tabi. Alalım cevabınızı o zaman. Ee, ya, e, pardon ben en son blok flüt için aramıştım, Helvacoğlu diyecektim ama o dendi galiba. O, yani, o dendi. dendi, Lift var mı, lift? Eee, <gülüyor> <ma> <gülüyor> e, yok, <gülüyor> ben başka bir şey soracaktım ama. <gülüyor> Tamam o zaman biz e, şimdi şu lift <gülüyor> markasını öğrenelim. Ondan tamam. sonra size dönelim tekrar. Size döneceğiz. Çok o, teşekkür ederim. Hitachi diyeyim o zaman ben. Ne diyeceksiniz? Hitachi. Hitachi mi? Evet. Hitachi marka lift değil mi? Evet. Atıyor Var. musunuz peki Tufan Bey? Efendim? Atıyor musunuz? Ee, biraz öyle. Oldu. Biraz İyi öyle. günler <gülüyor> diliyorum size. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Lift markası sorsak ya bu Firik yaptığımız Kes... ne yaptığınız? Firrik. firrik mi? Firrik Firrik. Siz hiç firriklenmez misiniz? Mesela evde Evde firriklenmiyor musun? Makarnaları çıkarken sese efektine firrik evet. mi deniyor? Firrik, firrik, firrik diye ya mi çıkıyor? Bütün vücud... değil ya mi? Öflemek, bütün vücudunuzu firrikledim. <gülüyor> bütün vücud, bir dakika. Cümleyi bir daha söyler misin siz Bütün vücudumu firrikledim. Hayır öyle değil mi? Bütün vücudunuzu firrikledim <gülüyor> dedim. Kim kim etti sana bu cümleyi? Teşekkür ederim. Ya ben reklam kendim... zamanı geldi. Reklam zamanı geldi. geldi. Lif. Lift veya lift. Lift sorusu yani reklamda son bir şans var. Sevgili dinleyiciler kayak yaparken kullanılan liftlerin markası nedir? Bunu soruyoruz. Şeytan Marka diğer filmine davetiye veriyoruz. Reklamdan sonra bu soruya da cevap alamazsak. Lift'i life çeviriyoruz. Birisi gidiyor bu açı bulup şey yapıyor özür diletmeye çalışacak yayında. Ha bir dakika geldi telefon galiba. Umudumuz bu telefonmuş. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Utkan ben. Utkan mı? Evet. <gülüyor> Marka mısınız başlı başına? <gülüyor> Öyle sayılır. <şeydir. gülüyor> Hakikaten annesi şey yapıyormuş. Utkan sokağa çıktığında... Utkan un al diyormuş ama Utkan un almayı unutuyormuş o yüzden hep un Utkan un Utkan diyor. Evet evet <gülüyor> çok kibar bir insan olduğu için Utkan evet. buyurun şimdi ben lift maliyeti için demiştim doğru değil mi doğru evet. ee, Otis Tyson Nedir? Otis Tyson Evet uyduruyor musun Utkan? Hayır Yok, uydurmuyorum sana... bu Alman değil mi Alman Alman evet Hah yürüyen merdiven markası bu Otis tabi ya evet. yürüyen merdiven lift yani tembel adam bize şey yapıyor Otis da, vallahi Otkan Bey helal olsun helal olsun valla size unutkan ederim. diyenlere de yazıklar olsun. Ya Başla bu abi. biraz da hani olumsuz un Utkan yani an Utkan falan şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir de un markası sorun tamam olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen de az ben yayını, değil Yeni Yayını terk edeyim herkese. <gülüyor> <gülüyor> soru soru, <gülüyor> soru soru. Bir de beni nasıl <gülüyor> kurtardı? Sor. Az önce en yalan soru. espriyi yapan bendim. Ama <gülüyor> gene top sana geçti Utkan. <gülüyor> Buyur efendim. Ee, soru. Tamam garip bir şey olsun eee Cant markası sorayım ben Arama Cant'ı jant. marka Cant lastik değil Cant markası Cant evet Tamam ne işe işebiliriz ben ya he. Zangoç musun? <gülüyor> <gülüyor> ne o arkadaki ses ne abi taktuk, taktuk. Ya ben şu anda dörtlüleri yaktım araçtayım da Ne biçim dörtlü varmış <gülüyor> araçta ya Araç sağlam araçın markası var değil mi? Var abi. Sağlam bir marka mı? Eh, sayılır yani. Vay be. Rot gene aldık işte. Ay ne söylememizi. 0 aldım ilk kaç. 0 aldım sıfır Vay be. Yarın Vay be. evde liftleri de düşeceğim. Daha rahat edeceğim. Peki çok <gülüyor> teşekkürler Utkan. Görüşmek teşekkür üzere. Ben teşekkür ederim iyi günler. Neydi son araba jantı. Jant markası. Jant markasıyla bitiriyoruz. Günaydın. Günay ay aydın dın dın, dın. Günaydın, ay, ay, ay 61. özel gösterimimiz gerçekleşiyordu Devil Wears Preva Şeytan marka giyer Şeytan azarsa gereksin teşekkür ediyoruz. Duyulmadı. O dediği duymadım. duyulmadı. Duyulmadı. Duymadım. Markaları soruyoruz. Kazık bir markada kalmıştık ama cevaplar gelmiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kürşat ben. Kürşat'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl ne musun? sormuştuk ben hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. <Çok, gülüyor> çelik çant mıydı? Normal çant. Hayır canım. Normal çant. Normal çant. Normal çant bildiğim kadarıyla CMS yani araba tamir ettirdiğimiz için CMF kabul ediyor musunuz? Kabul ediyoruz. Bilmediğimiz için 8 puan yazıldı bravo Çok teşekkür ederim. Kürşat Bey bir soru da sizden alalım. Tabii ben arabadan uzaklaştırayım sizi. Pırlanta markası sorayım. Çok güzel. Çok havalı bir yere götürdün bizi. Çok teşekkürler Kürşat. Görüşmek üzere. Ben biliyorum bu işleri. Pardon pırlanta derken? kırland Perdelere dikilir ya. Onun gibi bir şey. ne soruyorsun Fire ya? Neyi soruyorsun? Şey mesela atıyorum. Bir kuyumcu markaları da öyle çıkartıyorlar ya kuyumcular da. Bilmem Sen o soruyu dışarıda arkadaşlar sor. Günaydın <gülüyor> efendim. Alo. Merhaba beyefendi. Merhaba kimle görüşüyoruz? Murat Erdem ben. Merhabalar Murat Bey. Alalım cevabınızı. Altınbaş. Altınbaş. Altın markası altın İşte bunu diyordum. Yani. Altınbaş, kuyumculuk o şeyde var. Ama onun pırlantası da var. Çok da kaliteli değil mi? Tabii. Kime aldınız Murat Bey altınbaştan? Ben mi? Açıklarsam ama bütün hayatım karınız sevdiğim, biraz bozulur. Eşim minion olabilir. A anladım. Ondan dolayı. <gülüyor> Siz de az <gülüyor> çakal <gülüyor> değilsiniz. Bence açıklamış <gülüyor> kadar oldunuz artık zaten böyle böyle çakal gibi gülerek. <gülüyor> <gülüyor> eşim yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben miniondan eşimi aldım. Kaç para aldınız? Pardon Murat yani Bey. Vallahi erazi 5000 euro falandı. 5000 euro Oha. mu? Ben de bir baş demek istiyorum. Oha. Yani Oha. Size arkadaşlarım çakal dedi ben onlar adına çok özür diliyorum. Lütfen, lütfen. yapmasınlar söyleyin onlara. Kurtmuşsunuz siz ya. <gülüyor> Bilememişiz. Murat Bey, başka hiç böyle sevdiğiniz mesela radyoculara, televizyonculara pırlanta düşünür mu? Hayır beyi seviyorum baya ben. <gülüyor> Kimi seviyorsunuz? Bir ara görüşürsek fayirli. Abi daha doğum günümdü zaten ya. Çok Ay bekledim ya. bir pırlanta gelir tamam. diye Murat'ım. Tamam, pek tamam. taşını kendi aldı. Hemen Murat, hemen Murat oldu yalnız ha. <gülüyor> Bak, hem, hemen samimiyeti yakalamak için Murat dedi. Tamam <gülüyor> canım görüşelim. Görüşelim görüşelim. 5 bin euro olmaz da bin euro olur. Murat, yani canım, o, yani Lafı ama. bile olmaz. Sizin yanınızda kim, de, kim var? Sizin yanınızda kim var? Benim yanında da bir arkadaşım var Önder. O da, da 5000 bin değil. euro var mı? O onda o 5000 euro nedir onda? Onda euro kaynıyor. Dişlerini yaptırmış pırlanta. <gülüyor> fire çok zengin değildir ama sağlam sıkı çocuktur yani öyle söyleyeyim bense. Tamam geliyor. Ona da oktaya yerliyiz onlarda. Hayda ben ben nasıl girdim ya? <gülüyor> Biz isterseniz Önden şeyi, bir şey. Ben de oktaya alacağım. E, daha sonra şey ayrıntıları konuşuruz. Ayrıntılar evet konuşalım netleşelim. <gülüyor> alalım <gülüyor> sizden. Soru alalım. Filtre markası. Ne markası? Filtre. Ne Filtre. filtresi ama? Sigara mı? Araba. Yok araba. Araba filtresi. Motor filtresi. Motor filtresi. Valla evet. çok kazık soru. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Rica ederiz. Bay bay. Bay bay. Motor filtresi. İşte bunların markası var. Bilmiyoruz ya. Bu tamirciler ne derse. Alıp takıyorsunuz. Takıyor. Bunu bilmek lazım. Valla bende araba olsa bilirdim ama bende de araba yok kardeşim. Ya arabası olan da bilmiyor ya. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın Günay ay ay ay Eskilerden bir şey sorayım Çok bilindik bir şey aslında Şu kollu hesap makineleri vardır Bizim çocukluğumuz zamanında Bir tane Büyüklerin var zaten kulağı. ondan Birkaç markası var ama biri çok bilinir O isimle bilinim kolay zaten Kolay olsun diye evet, Hayır, ben ne güzel <gülüyor> Çok teşekkürler Elekon efendim i̇yi günler. İyi, günler i̇yi, günler, i̇yi günler günler. Iyi günler. O markada ondan sonra bir şey üretemedi galiba Değil mi Yo, canım. Onların elektroniklerini üretti Yok canım. Şey, güneş benim enerjili. bildiğim kadarıyla evet. elektrik mi? Elektrik nasıl bu aletin Kulur diye piyasadan çekildiler. Ay güneş enerjili olanlarını üretti ya hesap makinesi Bizde vardı. İlk çıkan. <gülüyor> Kaç tane vardı? Sayı vardı fay? Bizde ondan bir tane vardı abicim. Hangisinde? Kollu mı? Evet. Kollu da vardı. Elektronik. Kollu nerede vardı fahi? Dükkanda mı? Soğanların olduğu yerde mi duruyordu? Babam muhasebeciydi. Tamam ne kızıyorsun abi? Bağırtma beni. Günaydın efendim. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Efendim. İyi akşamlar mı pardon? Kanat. E, yanlışlık oldu pardon. <gülüyor> Nasıl yanlışlık olabilir Taner Bey? <gülüyor> kanat, Kanat. Taner Bey. Kanat Bey alalım canım. Onda ya da bağlısı. yanlışlık olmuş. Evet Kanat Bey. Facıt. Facıt. Acıt Öyle bir diyorsunuz ki. Facıt <gülüyor> <gülüyor> veya acit. olması lazım. Peki bir <gülüyor> de soru alalım sizden <gülüyor> Kanat Bey. İzlediğiniz <gülüyor> <Yes, man. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E abicim sen kanata heyecanlandırdın ya. Yanlışlık oldu diyor. Ay, şey nasıl, ya yanlışlık? Ya. <gülüyor> nasıl yanlışlık olabilir diyor. <gülüyor> adamın yüzüne bağırıyorsun ya. Yani. O facit. da acıt diye bağırıyor ya. Ay, heyecanlandı adam yani. Abi facit mi facit mi şey yazardı. tam hatırlamıyorum ama. Facit facit. Facit. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> facit bence daha güzel ya. Facit. Facit. Reklamları falan vardı o da. Facit diye. <gülüyor> Mesela 3, 5, 18. Ay nasıl yapacağız <gülüyor> Facit. O Abi da Cevre, çevre geliyordu. Evet. Yok, geçmişte kalan bir şey olursa çok zaman hatırlıyoruz tabii. Yani. Kanapet bir de soru alalım sizden. C V A ve C ve e, T var. onu mu? Yani tam hatırlayamıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çok güzel bir soru. Nasıl Yalnız şöyle ya? sormak istiyorum. Ee, bu ayakkabı İngiltere'de e, 1700 pardon 1800 yıllarda ilk e, üretilen bir ayakkabı dünyada. Ve oh. e, popüler bir ayakkabı markası. Hala kullanılan bir marka. Tabii ki tabii ki, her zaman. Siz ayakkabıcı mısınız Kanat Bey? <gülüyor> ben e, ayakkabıcı değilim hayır. Sen Ama çok ya. sevdiğim ayakkabı. Sizde ben var pahalı bir ayakkabı bir, galiba. Şey, bir şey sorabilir miyim? Nereden biliyorsunuz bunu? Ben bunu e, biraz modayla alakalı olduğum için Nasıl modayla alakanız nasıl? Var mı sizde var mı? Var var modacıyız. Evet. Pahalı mı çok? Yani 2 aşağı 5 yukarı. Yani mesela ayakkabıda bir devrim mi yaratmış ne bileyim. Hani, tabii tabii. Yani, çok şey... taklit edilen bir ayakkabı. Foseli'yi ilk o getirmiş zaten. Ya işte 1800'lerde olduğuna evet. göre ve bu zamana kadar geldiğine göre çok eski bir ayakkabı Sen... firması ve bunu çok insan biliyor. Yani. Peki Bilgini şöyle sor Mesela başka bir ayakkabı markası bir model üretip o modele o... Markanın adını mı veriyor mesela? Öyle bir şey mi bu? Yani gibi evet. Gibicesine. Gibi gibicesine. <gülüyor> gibicesine. Hatta ben bir çoğu şey daha vereyim. Başında e, hatta doktorda var yani. Ha, doktorda doktor var, var değil evet. mi başında? Gerisini, gerisini getirsinler artık. Çok teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere efendim. Çok Doktor doktor ne olabilir? Doktorların of. giydiği doktor. Ha ben anladım. Sabo. sabo. Çünkü bütün doktorlar sabo büyüyor. Günaydın efendim. Uhu. Alo, Uhu. Ne oldu Doktor Taceddin Bey? Uçakta şu marka var bu marka var derken doktor... Tıp alanına gelince. Yalnız şimdi ararsa Mosmor oluruz valla Bir ayakkabı soruyoruz sevgili 1700'lerden beri İngiltere'de üretiliyor Bir tane doktor Bir doktor varmış o Hastalardan abi. çıkardığı parçalarla dikmeye başlamış Bugün ama tabi hayvan derisiyle yapılıyor <gülüyor> <gülüyor> Bu doktorlu ayakkabının adı Kaldı şurada 5 dakika. Keşke ipucu isterseydik ya. Doktor. Gerçek ipucuyla da ama. Doktorlu, Doktor. doktorlu ayakkabı markası. Doktorlu ayakkabı ne olabilir? Doktor. Doktor Frankenstein. <gülüyor> Nein. <Mine. gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Önder ben. Önder Bey alalım cevabı. <gülüyor> Doktor Klax. Doktor Klax mı? Evet. Herhalde <gülüyor> öyledir diyelim. Nereden biliyorsunuz? Ee, tahmin ediyorum. Tahmin etmeyin doktor. Nasıl biçim bir tahmin? Nasıl tahmin ediyorsunuz? Bir de Doktor Martens var değil mi? Başka tabii yok. Zaten. Bir de Doktor Martens. Ama o Alman galiba. Doktor No var o benim bildiğim en büyük İngiliz Doktor No diye biliyorum ben. O Soru Mr. alalım no. Önder Sonra Bey, Bey sizden. Nasıl? Soru alalım. Eee egzos mantık soruyorum ben. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne mu? Sağ olun. Sağ olun. Ne susuz diye ne susuz diye derhal oradan kim? başka ben demedim ben de, ben sen gibi duydum falan fahir. da fairen ses sanki ben evet, ne istedi diye bir şey duydum ben orada ay ben, ben yemin ediyorum ağzımı açmadım e, kim diyor yanı adamın adam. yanında fahir gibi birisi var demek ya biz programdan sonra gidiyoruz ama o bütün gün fahir gibi şuradan kızıl ayı. Nereye ne kızay aya gide gözük adamı günaydın efendim günaydın Günaydın. Ai ai dün dün dün günaydın. Ai ai ai da dedik ama. <gülüyor> <gülüyor> huu derken orada hu anlamında mı kullanıyorsun? Buyurun efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aydın Koçmen. Aydın Bey, arabanız var mı? Arabam var evet. Ne manse egzoz kullanıyorsun Sonorit'i alamadım bu arada ben. Egzoz, egzoz. Egzoz markası. Egzoz markası. Ha egzoz var mı egzoz? Kopyayı çekebilir miyim ya? Nereden? <gülüyor> Şu anda bir oto tamircideyim de Aa sor bakalım Aa, Süpermiş bence çekebiliriz Bir, bir, bir, bir sani Arkadaşlar bu ekzos barkası var mı bildiğiniz? Allah'a şükür tamisi parası öster ya. Yan tarafta. Yan tarafta egzozcu varmış. E tamam oraya, oraya... Sor, <gülüyor> sor abi ya. <gülüyor> Aydın hadi. Ya. Ama bu arada eee ayakkabı markasındaki doğru cevap Doktor Martinez'di. Öyle mi? Evet. Sen bir egzozu sen... sor. Biz o sırada talinileri belirlemeye ha. çalışalım. Neredesin Aydın? Sen de misin şu anda? Hayır değilim. Mamak tarafındayım. Sen yan tarafta egzozcuya git. Ben bu arada geçenlerde bizim bebek arabasının lastiği şey oldu. İndi. Onu şişirmeye gittim şeye. Şunu bir dinleyelim ya. Egzoz var. Egzoz Arkadaşlar bilmiyorlar ya. Teşekkür Nasıl? ederim. Pas geçiyorum ben. Ayakkabı için aramıştım. Peki çok teşekkürler. Ya. Koço egzozçu egzoz mu bilmiyor? Allah. Allah Ben durum çok iyi anladım. İşte Bebeğin şeyini şişirmeye gittik lastiğini. Hı -hı. Şey, O sanayi sitesinde herkes yana gönderiyor ya. Abi burada <gülüyor> da onu yandan şey yapacağım. O yandan öbürü öbür yana diyor. En ucunda bir dükkan açan adam var. O böyle altından yapmış. Herkes en yan yan diye ona göndermiş. Işte. O yaptı mı peki? Yok. Şişirdik. En son motor bulduk bir tane. Hmm. O sağ olsun çok güzel şişirdi. E yok mu pompası ya? O kadar 1 milyon dolar verdiğiniz arabaya pompa ben vermediler. Ben motorla kaşlar vergisi var. veriyorsun. Hala bir Arkadaşlar. pompa alamadın mı arabaya? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz beyefendi? Utku Gür. Utku Bey yapıştırın egzoz markasını. Buyurun. Hemen yapıştırayım. Otomobil e, performans egzoz markası Remus. Remus. Evet. Ha, performans otomobillerinde kullanılan özel bir Önerim, yerim var. Evet, evet, evet otomobillerinde. Caddelerde o serisin eksesi gibi çıkaran, sağınızdan, solunuzdan geçen arabalardan çıkaran... Nerede bulabiliriz? Sos. Piyasada bulabilir miyiz bunu? Çok rahat bulabilirsiniz, hemen sizlere bulabilirim yani ne yapıyorsa edinebiliriz. E çıkma var mı çıkma? Çıkma abi <gülüyor> <gülüyor> Senden önce konuştuğumuz Aydın egzozcuya sorduğu hiç bilemediler. Mesela ona gitsek Remus desek meczup durumuna düşer miyiz? <gülüyor> Doğru düşersiniz. onlara şunu demeniz lazım apart egzoz var mı demeniz lazım onu bilirler. Apart mı? Apart <gülüyor> O da büyük yine, bir yine egzoz markası. Genelde e, bu şahinlere falan takarlar taksiciler maksiciler böyle bu diye falan geçen arabalara takarlar. Yani. Hmm. Peki çok teşekkür ediyoruz. Son efendim. soruyu alalım uzun. Alamayın. Bitti. Bitti maalesef ya başka Aa, bir gün konuşalım. 9.30 saat. Bu arada egzoz markalarının özelliği galiba sesle anlatılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çıkaran bir egzozumuz var diye mi satılıyor. İsterseniz size yapalım. motor egzozları yapabilirim. Hayır sen o, <gülüyor> o hakkını saktır, saktır tut. <gülüyor> bak nasıl çapkın bakıyor bak. Bak hadi bir Honda yap. Honda. Aynı ya Fahir. Yemin ediyorum aynı. Yemin ediyorum aynı. Sen aynı deme ya. Ege'desin bir ben diyeyim tamam mı? Yamaha da yapayım mı? Hadi Yamaha da yapayım. Ama bloklu. Oktay da şey yapsın belirlesin. Tamam hadi sen yap Fahir. Yamaha. Nasıl güzel oldu mu? Telsim'in sunduğu Modern Sabahlar yarın sabah devam edecek.